Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in Yudillu <gülüyor> men yeşa'u ve yehdi men yeşa'a. Dilediğini sapıttırır, dilediğini hidayete ulaştırır. Efendim Yudillu bihi kethira ve yehdi bihi kethira. Şimdi açın mushaflarınızdan o Yudillu bihi kethiran ve yehdi bihi kethira bakara kaç diyor? Yani bu ayet-i kerimelere bu akide kitapların itiraz ediyorlar. Yok Allah sapıttırır mı? O zaman niye hesaba çekiyor? Bir şeyler takdir ediyorlar. Ya mübarekler Kur'an-ı Kerim'i Kur'an tefsir eder. Hani Kur'an Müslümanısınız ya eğer bunların Kur'an'dan haberi olsa bu dalaletin sapıklığın içinde olmayacaklar. Ya bu adamlar az adamlar mı kardeşim? Bir defa bunların talebeleri de kendi gibi... Hata yaptıkları anda anında müdahale ediyorlar. Hem yani birinci sınıf değil ki. Ee, efendim, Cüveyni'nin talebesi kim? İmam-ı Gazali gibi bir adam. Onun talebesi yani. Bakın şimdi hocalara. Şeyhi kim? Talebesi kim? Ama bizde yüzyıllık bir inkiraz var. Süleymaniye'nin, Beyazıt'ın, Fatih'in ilmi birikiminin maalesef medreseler Yokluğa mahkum edilince büyük bir ihanete maruz kalınca sonraki kuşaklara aktaramadık taşıyamadık. Peki açtınız şimdi burada Allah Teala Bakara suresi 26. ayet 5. sayfa. İnnaallah helayasah yandır ve şuna bak burada sivrisine örnek veriyor onun yaratılışını hayal etmez buyuruyor. Peki ayetin sonuna bakın şimdi yuzillu bihi kesiren ve yahdi bihi yani böyle bir misal verir o misalle çoğunu sapıttırır o ehdi bihi çoğu da böyle bir misalle hidayete erer ve ma yuzillu bihi bu tür bir misalle efendim ancak fasık olanları sapıttırıyor. Peki Allah kimi sapıttırıyor kardeşim? Durup dururken dalalete düşürmüyor bak. وَمَا يُضِلُّ بِهِ illa الْفَاسِقِينَ Yani o zaman Yudillu men يَشَا Yani dilediğini sapıttırır demek ne anlayacaksınız bundan? E Kur'an'ın bütün ayetlerini yan yana koyunca adam sapıtmayı istiyor Allah onu sapıttırıyor diye mana vereceksiniz. Çünkü ayetler öyle. Ulema bu ayetlere bütün bakarak mana verdiler. Şimdi yukarıda يُضِلُّ Bihi كَثِيرًا Çoğunu sapıttırıyor ama wama yudillu bihi illa alfasikin o misalle sadece fasık olanları sapıttırıyor kim fasık el hani din, dinden çıkan peki ya rabbi yani fasıkları sadece dalalete düşürüyorsun kim fasık o fasığın özelliklerini veriyor şimdi sıfat ha e, isim mevsul fasıkın sılası e, sıfatı sılasıyla beraber İsmavsul sıfat sılası beraber. Ellezine yen ahdallah 1. Adam nazı fasık oluyor. Allah'a verdiği söze ihanet ediyor, bozuyor. Ellezine yen <gülüyor> ahdallah min ba'di mısaki. Mısakımdan sonra kulluk ahdine ihanet etti. 2. Ve yqdauna ma emarallah bihi en yusala. Allah Teala sılayı rahmi emretmişti, onu da kesti. 3. وَيُحْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ Yeryüzünde fesat çıkarıyor. Peki bu üç fiili yapan kişi ne oluyor? Ne oluyor? Fası. Peki Allah Teala kimi dalalete düşürüyor? O zaman adam merhale, merhale, merhale gidiyor. Ben fasığım diyor. Ha, sen fasıksan يُظِلُّ مَنْ ve وَيَهْدِي men يَشَاءً Peki Allah Teala dilediğine hidayet ediyor diyoruz değil mi? Öyle diyor ayet-i kerimede Efendim, yuzillu yaşa ve yezdî yaşa haksızlık değil mi? Dilediğine hidayet ediyor. Bakın şimdi o da nasıl oluyor? Gelin Bakara Suresi'nin başına. Elif lam mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe Huden lil muttakîn. Bu kitap yani ne? Kur'an-ı Kerim. Kim için hidayet rehberi? Muttakiler için. Huden lil muttakîn. Yani meyhanedeki adam için değil bak kim için sende bir hazırlık olacak. Yuzillu yaşa, yesha ve yahdi men Peki sende bir hazırlık olacak. Ne olacaksın sen önce? Muttaki olacaksın. Peki muttaki olmanın özellikleri ne? Sıfatları ne? Ya yani, muttakinin sıfatı geliyor. Bi allazina yu'minun bil gayb. Gayba iman edecek. Sonra o yuqimun salate namazı kılacak ona rızık olarak onlara rızık olarak verdiklerimizden infak edecekler üç durum var bir iman iki namaz üç zekat sadaka bunları yapan ne oluyor <gülüyor> muttaki oluyor peki Kur'an-ı Kerim kime hidayet ediyor muttakiye o halde yudillu men yesha, ve men yesha ayeti nasıl anlıyoruz Hey gafil moderniz kardeşim gel buraya bak. Kur'an'ı anlamak o kadar basit değil. mehalle bu milleti Kur'an'ı Kerim'den uzaklaştırıyorlar. Yahu razi olmadan, beyzavi olmadan, bütün bunların imamı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmadan olur mu ya? Neyle kime meydan okuyorlar ya? Peki anladık mı buraları? Bak çok mühim bu. Buralar çok mühim. Buralar çok mühim. Onun işi anlamadığınız bir mesele olsa bile deyin ki ehli sünnet uleması ehli sünnet bir mezebin adı değildi. Neyin adıydı? İslam'ın adıdır. İki kayıt düşünmüştü. Sünnet ve cemaat. Sünnet neyin bidatın karşılığı, cemaat tefrika'nın karşılığı. Ha, bak buraları iyi anlayalım. Demek ki yulillu men yeşa dediğimizde bu adam kendisi sapıklığı istiyor. Kendi yoldan çıkıyor. ma يُذِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Fasık oluyor. اَلَّذ۪ينَ اَنْقُضُونَ عَهَدَ Gidiyor böyle. Peki dilediğine hidayet ediyor. O neydi? Önce muttaki oluyor. Muttaki nasıl oluyordu? İşte iman ediyordu, namaz kılıyordu, sadaka veriyordu. Muttaki olunca Allah da onun hidayet, cenab hidayet kapılarını açıyor kardeşim. Yine فَلَمَّا ezagallahu اَزَاغَ Saf suresine bak. Bu ayet kerime, Saf suresinin e, birinci sayfasında olarak, 28. cüz, Saf suresi. Birinci sayfa, فَلَمَّا ezagallahu اَزَاغَ Ne diyor? Onlar kayınca Allah onları kaydırdı. Bak. فَلَمَّا <feler> ezagallahu kulubehum. demek ki yuzillu yeşa Allah dilediğini dalalete sürükleyi nasıl adam dalaleti istiyor meyanenin kapısında içeceğim burada diyor istiyor orayı kaymış felemma zaagu ezagallahu demek ki Kur'an-ı hakimi öyle mealden anlaşılacak bir kitap değil ey İmam Raziler olmasaydınız bu manalar çıkarmak benim haddime miydi? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ Allah Teala onlardan ebedi yel ebed razı olsun. Onlar olmasaydı belki de biz bir sapın arkasında şimdi cehenneme doğru taşları döşüyor olacaktık. Rabbim merhamet etti. Ölene kadar bu akide üzerinde kalmayı hepimize ihsan buyursun. Peki burada kalalım aslında şu aşağıya kadar gitsek iyiydi ama yarın artık devam ederiz. Estağfurullah vetub ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.